Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Çok sevinçli, kat kat bereketli, katmerli mübarek bir günde size hitap ediyorum. Hem bayramınız mübarek olsun, hem cumanız efendim mübarek olsun. Cenab-ı Hak dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına, lütuflarına erdirsin sizleri. Sevdiği kullar eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Güzel, mübarek, e, sevaplı, efendim feyizli tariflere sığmaz e, hoşlukta, efendim bir e, manevi mevsim olan Ramazan geride kaldı. Bir bakıma hüzünlüyüz ama Allah herhalde hüzünlü olmamızı da istemediğinden e, Ramazanın sonunda bayram eylemiş, elhamdülillah bayram ediyoruz demek ki kullarının halini e, tabi Rabbimiz Tebarike ve Teala Hazretleri biliyor. İbadetin e, böyle her an devam etmesi değil de zaman zaman efendim e, böyle Ramazan'da işte bir ay oruç tutuluyor. Ondan sonra başka günler yani bütün sene Ramazan olsa e, uygun bulmamış, uygun görmemiş bir ay bir şey iyi. Tabi arada oruç tutulmamış zamanlarda olacak ki orucun zorluğu olsun ve efendim e, sevabı olsun, alışkanlık olmasın. Hatta çok sıcak, çok zorlu günlerde oruç tutmak hakkında hadis-i şerifleri var Peygamber Efendimiz'in çok sevap diye. Sahabeden bazı mübarekler yılın en sıcak günlerini arayıp o günlerde oruç tutup o sevabı kazanmaya gayret ederlermiş. Tabi işaret etseydi Peygamber Efendimiz Allahu Teala cizetleri müsaade buyursaydı bütün sene e, oruç tutardı Allah'ın aşıkı sadık kulları, her türlü fedakarlığa hazır kulları ama bazen olup bazen olmadığı zaman orucun tabi tesiri daha fazla oluyor Efendim ve olmadığı zamanlarında faydası var, olduğu zamanlarında faydası var. Peygamber Efendimiz Allah'ın en takvalık, Allah'tan en çok korkan, Allah'a en güzel ibadet edilen kulu olduğu halde hem oruçlu olduğu zamanlar olurmuş Ramazan'ın dışındaki hayatında, Efendim hem oruçsuz geçirdiği günler olurmuş, oruç tuttuğu zaman sabır sevabını alıyor, oruç tutmadığı nimetleri yediği zaman şükür sevabını alıyor, gecenin bir bölümünde uyurmuş, istirahat ediyor vücudun hakkı var, bedenin gelişmesi için dinlenmesi lazım veya verimli çalışması için dinlenmesi lazım. Ama kalkıp da gecenin uzun uzun o mübarek bereketli saatlerde ibadet edermiş. Sonra efendim hani dünyayı terk edip de dünyaya hiç efendim aldırmamak, bakmamak yolunu göstermemiş. Dünyaya da ahirete de değer verip dünya içinde, ahiret içinde çalışmayı meşhur saymış. Hatta hadisi şeriflerde geçiyor ki Allah'ın en sevdiği kullardan birisi doğru sözlü efendim, güvenilir tüccardır diye geçiyor. Ticaret mübarek bir meslek. Yani çünkü mal getiriliyor bir yerlerden. Halkın istifadesine sunuluyor. Getiren de ediyor ama halk da o ticaret dolayısıyla kendi beldesinde olmayan Efendim Meta gıdalara kavuşuyor. Şimdi düşünün ki efendim Akdeniz'in güzel bir yörelerinin hoş meyveleri en soğuk günlerde karlı buzlu günlerde efendim soğuk diyarlara geliyor. Sıcak yerlerde seralarda yetişen tat taze meyveler, sebzeler, efendim domatesler, salatalar soğuk yerlerde yeniliyor. Efendim hep böyle çeşitlilik Cenab-ı Hak'ın Hepsi bunlar her şey yerli yerinde. Hepsi güzel efendim. Demek ki çalışmakta iyi, ibadet etmekte iyi. Uyumakta lazım. Kalkıp uykusunu böyle fedakarlık yapıp ibadet etmekte lazım. Oruç tutmakta lazım. Efendim o bazı günlerde iftar edip şükretmek lazım. İşte böylece dengeli, makul insan tabiatına, fıtratına uygun Efendim, yaşamın bütün efendim ihtiyaçlarını e, karşılamaya efendim e, bütün e, yönleriyle efendim e, şey hazır güzel bir dinimiz var. Elhamdülillah, ala nimet İslam. İşte böyle bir efendim e, güzel dinin bozulmamış, tertemiz ahkamı içinde üç ayları başladık, gittikçe miktarı artan deruni hazlar ile zevkler ile lezzetler ile ibadetler ettik. Ramazan'a ulaştık. Ramazan'da da daha coşkulu ibadetlerle, daha aşıkane, daha sadıkane, daha muhlisane ibadetler ettik. Hele hele Ramazan'ın sonunda bazı kardeşlerimiz itikaflara girdiler. Artık evden de e, ayrılıp tamamen camide, tamamen kendisi ibadete vererek ibadetin e, doruğuna ulaşmış oldular. Efendim Everest'in zirvesine çıktılar, bayrağı diktiler. Elhamdülillah, fütühat bayrağını, zafer bayrağını. Elhamdülillah bayramı Allah ihsan ile de. Ey kullarım, bu kadar benim için yemenizi, içmenizi, arzularınızı efendim engellediniz. Size bayramı efendim e, İhsan edelim diye bayram ediyoruz Cenab-ı emriyle. O bakımdan da çok sevinçliyiz. Allah-u Teala Hazretleri nice Ramazanlara nice kadirlere nice feyizli gecelere efendim günlere nice bayramlara hem dünyada erdirsin hem de rızasına vasıl olup ahirette asıl büyük bayrama ulaşmayı nasip eylesin. Tabi Ramazan'ı çok çeşitli yönlerle Peygamber Efendimizin talimatını, hadis-i şeriflerini çeşitli konuşmalarımızda sizlere anlatmaya çalıştık, e, nakletmeye çalıştık. E, Ramazan'ın çeşitli yönlerden eee veciz e, tariflerle, kısa özlü tariflerle iyi anlatalım diye anlatmak istediğimiz zaman çeşitli yönlerden tarif ettik. Mesela Ramazan dervişlik ayıdır dedik. Ramazan bir bakıma Kur'an ayıdır dedik. Çünkü Kur'an'la çok meşhur oluyor. Efendim Ramazan sabır ayıdır e, hiç şüphe yok. Efendim sabrın her çeşitleri uygulanıyor. E, Ramazan bir bakıma da bir maneviyat üniversitesidir, maneviyat mektebidir. Çok yüksek bir e, manevi eğitim görüyor e, insanlar bu Ramazan içinde çok güzel alışkanlıkları bir ay boyunca uyguluyorlar. Efendim ondan sonraki ön bir, 11 ayda bu alışkanlıklarını inşallah koruyacaklar. O alışkanlıklarıyla daha faziletli, daha efendim erdemli, daha eee sevaplı, daha mübarek insanlar olarak yaşayacaklar. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bir hadisi şerifinde buyurmuştur ki: "Men saama Ramadane ve ahu sitten min Şevval, kane kesavmi dehr." Eee sadaka Rasulullah fima kal, elkeman kal. Bu mübarek kabre İstanbul'umuzu şereflendiren Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri tarafından da rivayet edilmiş. Bazı kaynaklarda Sevban radıyallahu ahten ile üç noktalı şeyle yazılıyor. Sevvan radıyallahu anh'ten de rivayet edilmiş. Mühim kaynaklarımızda var. Ahmed İbdi Hanbel'in Müsted'inde, Tahavi'de, Ebu Davud'da, Nesai'de, Tirmizi'de, İbn Mace'de var. Müslim'de var. Efendim e, Sahih bir hadisi şerif e, Ravileri e, e, Şey kuvvetli Peygamber Efendimiz Buyuruyor ki kim Ramazan'ı Oruçla geçirirse Ramazan'daki oruç vazifesini yaparsa Ve etba ahu Sitten min şevval Şevvalde de e, Altıyı buna Eklerse Efendim Şevval nedir Ramazan'dan sonraki aydır bayramın bayramın ilk günü şevvalinin biri olmuş oluyor. Ramazan biter bitmez başlayan ay şevval ayıdır. Şevval ayında altı günü eklerse bu Ramazan ayına kâne kessavmit dehir tüm seneyi bütün hayatını efendim oruçlu geçirmiş bir olur. Dehir zaman demek savmut dehir de bütün zamanla oruçlu geçirmek demek ama yani senenin bütün günlerinde oruç tutmak manasında. Bu e, tabi savmut dehir Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye olunmamış. Yani o zaman insan orucu günlük adete haline getirmiş olur. Öyle olmayacak. Bir gün tutacak, bazı günler tutmayacak ki açlığı da tokluğu da vücut tatsın ve aç kaldığı zaman zorlansın da oradan bir eğitim olsun, sevap olsun efendim meşakkatten dolayı mükafat olsun diye ee, şey böyle Efendimiz'in tavsiye etmediği bir şey bütün seneyi oruçla tutmak adı savmut dehir oluyor. Hiç hiçbir gün bırakmıyor. Hep, her gün oruç tutuyor. Bu makbul değil. Ama insan bu bütün seneyi niçin oruç tutar? Sevap kazanmak için. Orucun sevabı çok. Ben de e, bütün sene her gün oruç tutarım. Böylece her gün e, sevaflı geçirmiş olurum. Evet Böyle yapmak doğru değil ama o arzu edilen sevaba ulaşmanın bir yolu var. İşte bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş. Ramazan'dan sonraki ayda ayında, altı gün kim oruç tutarsa bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur. Bu hadis-i şerifin manasını tabi böyle söylediğine göre Peygamber Efendimiz tamamdır. İnşallah biz de... Bayram'dan sonraki günlerde altı gün oruç tutarak e, Böylece Ramazan'dan sonra 6 gün daha tutup bütün seneyi oruçla geçirmiş olmanın Efendimiz evkini Efendim sevabını mükafatını yakalayalım Allah ihsan eylesin şimdi tabi bir de bunun çeşitli bilgilerimizle teyit ve takviyesi babında Efendim e, şu açıklamayı yapabiliriz El hasenetü bi aşri emsaliha yapılan iyi bir hareket ibadetin mükafatı 1'e 10'dur en aşağı 1'e 10'dur o zaman Ravazan'ın 30 gün orucu 1'e 10 hesabıyla olursa 300 eder 6 gün oruçta 1'e 10 hesabıyla 60 eder 360 zaten kameri sene 354 gün yani 360 bile değil Hicri se sene e, Ay'a göre olan sene Yani Ramazan'dan Ramazan'a, Haç'tan Hac'ca O dini e, şeyde Kullandığımız sene 354 küsür gündür 354 gündür biraz da saatlerle Küsuratı var e, Bu güneş takviminden farklı yani Arada 11 gün kadar fark var Bizimki 365 gün Her sene de aynı olmuyor da 4 senede bir Şubat 29 oluyor Falan biliyorsunuz bu işlerin Efendim böyle bazı şeyleri var e, incelikleri var Veya e, tam kurala Uymaz gibi görünen Yönleri var Demek ki 3 300 artı 60, 360 bütün seneyi Oruç tutmuş gibi oluyor Ama buradan şu anlaşılmasın Allah oruca 1'e 10 verecek Hayır, 1'e 10 değil 1'e 70 değil 1'e 700 değil Ondan da fazla vereceğini hadis-i şeriflerden biliyoruz. Bir gayri hesap vereceğim Çünkü oruç sabır ibadetidir. Güzel yapıldığı zaman sabrın mükafatı. İnne ma yuveffes sabiru ne ecehun bir gayri hesap. Hesaba sığmayacak kadar, yani rakamlarla söylenemeyecek kadar daha yüksek, daha fazla olur sevabı. Demek ki... E, mükafat bakımından belki çok çok çok daha büyük mükafatlar alacak bunları tutanlar, Ramazan'ı tutanlar ve şeyleri. Ama sanki efendim bütün sene de oruçla geçirilmiş gibi olacak. Onun için bu sohbetimde bu hadisi şerifi aradım, buldum kaynaklardan size okudum, hatırlatıyorum ki bayramdan sonraki günlerde 6 gün orucunu isterseniz peş peşe tutun, isterseniz ikişer üçer Şevval ayı içinde tamamlayın. Bu oruçları böylece tutarak bütün seneyi oruç tutmuş olma noktasına efendim ulaşın. Şimdi tabi Ramazan bir mektep. O mektepte okuduk. E mektepte okuduktan sonra insan öğrendiklerini tatbik etmeli. İslamda en önemli olan iş efendim iyi bilgilerini uygulamaktır ilmiyle amil olmaktır. Öğrendiklerini tatbik etmektir. Tatbik etmezse e, biliyor ama yapmıyor e, denilir. Hem dini bakımdan kusurlu duruma düşer, hem de dünyevi bakımdan da böyle insanlar pek makbul değildir. Yani sözü var, hareketi yok. Palavracı derler, efendim. Atıyor derler, sözünü tutmuyor derler. O bakımdan e, öğrendiğini de uygulaması bakımından da olmuş oluyor bu iş. Efendim Ramazan'da oruç tutmayı öğrendik ve Şeval'de de 6 gün devam ediyoruz. Ondan sonra da haftanın pazartesi, perşembe oruçları var sünnet olan. Her arabi ayın başında, ortasında, sonunda oruç tutmak var. Ortasındaki 13, 14, 15'i eyyamu biz oruçları var. Mehtaplı gecelerin gündüzlerinde oruçlar. Tabii bunların da e, devam etmesi Ramazanda öğrendiğimiz oruç ibadetinin senenin uygun günlerinde Allah'ın rızasına, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun olarak uygulanması olacaktır. O halde mektebi mezun olanlar, bitirenler, başarıyla bitirenler ona devam ederler. Biz de Ramazan mektebi mezunları olarak bütün Müslüman kardeşlerimize bu şevval orucunu da tavsiye ediyoruz. Ayrıca her hafta Şevval geçtikten sonra da efendim pazartesi, perşembe oruçlarını tavsiye ederiz. Efendimizin tavsiyesidir. Yani farz değildir ama farz olmayan da çok sevabı var. O hususta da Enes radıyallahu ahten i̇bn Necar ve İbn-i Asakir'in rivayet ettiği bir hadis i Şerif'i okuyu vereyim. Men <gülüyor> same yevmen tatavvan felev mil el ardı zeheben مَا وَفَا اَجْرَهُ دُونَ يَوْمِ Kim tatavvu olarak yani ibadet ve taat duygusuyla Allah'tan sevap uy uy umduğu için sevap kazanayım diye e, farz olmadığı halde kendiliğinden e, Allah'ın e, sevdiği kul olayım diye bir gün oruç tutsa farz değil, Ramazan dışındaki oruçlar farz değil bir gün oruç tutsa eğer o kimseye yeryüzü bir boş kap olsa onun dolusunca efendim altın verilse bu efendim e, yine efendim şeyin e, hesap gününde o tuttuğu bir günlük farz olmayan o sevap bak aşkıyla tutulmuş olan orucun karşılığını efendim karşılayamaz, ezilini karşılayamaz. Demek ki dünyalar dolusu altınlardan daha büyük sevap oluyor. O bakımdan bu oruçları tutmanız tavsiye ederim. Bir de kulağınızda kalsın, zihninizde kalsın, defterinizde bir efendim takviminizin kenarına yazın. Hacca gitmeyen kardeşlerimiz Kurban Bayramı'nın arefesinde oruç tutarsa o da çok sevap. Hem geçmiş senenin günahları affolunacak diye bildiriyor peygamber efendimiz hem de gelecek senenin günahları affolacak diye bildiriyor bu da çok önemli bir şey demek ki bir sene daha yaşatacak Allah hem de günahları affedecek yani e, iyi bir kul belki de günah yaptırmayacak Efendim iyi bir kul olarak yaşatacak hem ömür veriliyor hem de salih bir insan olarak ömür geçirmesi nasip oluyor demektir demek ki e, Ramazan mektebi alisinde yani yüksek efendim mektebinde Ramazan'ın manevi mektebinde öğrendiğimiz orucu tutacağız Ramazan'dan sonra bu şevalin altı gün orucuyla beraber başlayarak ee, sonra Ramazan'ın zaten ayeti kerimeden asıl okunduğu zaman ana Amacının, hedefinin ne olduğunu biliyoruz. E, hatırlayacaksınız: La aleküm <gülüyor> tettekun, kütü ya iyyelizin. amenü ey iman edenler, kütü ve alekümus Oruç sizin boynunuza farz olarak bir ibadeti olarak farz kılındı, yazıldı ve devleriniz arasına, farz vazifeler arasına yazıldı kema ve alellezine min kablikum sizden önceki peygamberlerin ümmetlerine, o ümmetlere de yazılmış olduğu gibi, Allah'ın emretmiş olduğu gibi size de yazıldı, size de farz kılındı. lealleküm tettakûn ta ki takva ehli olasınız. Demek ki hedef takvayı öğrenmek, takva ehli olmak, mütteki bir kul haline gelmek. Demek ki orucun bir e, ilaçsa çok şifalı çok kıymetli bir ilaç olarak düşünürsek benzetmeyi öyle yaparsak amansız olan e, çok zor tedavi olacak olan e, bir hastalığa efendim iyi gelmesi hangi hastalığa iyi geliyor efendim takva Allah'tan e, efendim korkmadan bildiğini işlemek gibi böyle kafir cahil küstah yaşama veyahut bir haber yaşama veyahut haramlardan günahlardan Kaçınmadan efendim böyle kendisi mahvedecek bir dolu düzgün, e, tehlikeli gidiş ile gitme durumuna ilaç oluyor demek ki Ramazan takvayı kazandırıyor insana takva ve inne takva hayrur za hayrur zat takva da Ahiret yolcusunun en önemli azığıdır. En çok lazım olan malıdır. Yanında en çok bulunması gereken efendim e, haslettir, takva ehli olmak. Peygamber efendimiz e, bir hadis şerifinde buyuruyor ki: "Evliya iyi minküm, el müttakun. Emüminler, sizin içinizden benim dostlarım. Yani Peygamber efendimizin dostları, onun sevdiği kimseler. Kimlermiş? el muttakun takva ehli olan kimseler. Demek ki biz Ramazan Mektebi alisinde, Ramazan'ın yüce efendim ihtisas mektebinde efendim lisans üstü doktora veyahut efendim böyle üstad olma mektebi diyelim artık. E, kıymeti çok yüksek çünkü. O mektepte öğreneceğimiz en önemli şey takva olacak. Korunmak, sakınmak günahlardan. Allah'tan korkmak, cehenneme düşmemek için dikkatli olmak, Allah'ın rızasını kaybetmemek için dikkatli olmak, titiz Müslüman olmak, Efendim pür dikkat kulluğunu güzel yapmak. İşte o hali alacaktık Ramazan'da. Oruçla da irademizi kuvvetlendirdik, iradeyi kuvvetlendirme eğitimi aldık, 30 gün su karşımızda olduğu halde su içmedik sıcak günlerde karnımız acıktı, midemiz burkulduğu halde yemek yemedik efendim. Diğer arzularımızı tutabildik. Ha, tutulabiliyormuş. Sigara içilmiyormuş. Alışkanlıklar efendim durabiliyormuş. İnsanın en tabii içgüdüleri bile icabında sabırla efendim yenilebiliyormuş. Onları öğrendik işte Ramazan'dan sonra da artık o takvanın o öğrenilen tekvanın e, uygulanması lazım. Yani günahlardan kaçması lazım. Kulların efendim, günahlara yanaşmaması lazım. Ramazan'dan önceki kötü alışkanlıklarına düşmemesi lazım. Ve e, iyi kul olarak devam etmesi lazım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İnküntüm ulaike fezalike. Eğer siz takva ehli insanlar olabilmişseniz ne ala. Çok iyi o zaman. Olabildiyseniz benim dostlarım olursunuz. Ee, o zaman e, Resulullah'ın dostları e, sınıfına yükselirsiniz. O yüksek sınıfa girersiniz. Ve illa sebsiru, sünne Eğer mütteki kullar olamadıysanız, haramlardan, günahlardan sakınan, Allah'tan korkan, Allah'ın sevgisini kazanmaya gayret eden, e, gazabına uğramama Pür dikkat attığı adımları dikkatli atan, gözüne sahip olan, diline sahip olan, eline sahip olan bir Müslüman olamadıysanız bekleyin o zaman. Bakın bakalım başınıza gelecekleri efendim diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bir de tavsiye buyuruyor. La yetiyenennasu bil amal veya la yetiyenennasu bil amal ve tüne bil eskâd. İnsanlar güzel güzel ibadetleri yapmış, sevapları kazanmış olarak Allah'ın huzuruna ahirete gelirken siz de böyle dağlar gibi günah yüklerini yükselmiş olarak efendim gelmeyin. Böyle bir duruma düşmeyin. O zaman Cenab-ı Hak size nazar eylemez. Kimse sizin yüzünüze bakmaz, yüzünüze bakılmaz. Resulullah bak, bakmaz efendim şefaatçi olabilecek alim fazıl mübarek kamil kimseler bakmaz. Allah sevmedi mi? Allah'ın sevmediği kimseye hiç başkasının bakacağı olmaz. Allah'ın sevdiğine, efendim müsaade ettiğine bakarlar. Onun için takvayı da efendim mutlaka ve mutlaka mütteki kul olmayı da sağlamalıyız. Allahu Teala Hazretleri efendim e, o takva e, hasretine sımsıkı sarılmayı müttaki kullar olmayı hepinize nasip eylesin. Diğer bir hadisi şerifte de Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Ela uhbirukum anil ecvet. El ecvedullah el ecvedullah el ecvedullah. Yani el ecvedü Allah, el ecvedü Allah, el ecvedü Allah diye de okunabilir ve ejvedu vededi Adem ve ejveduhum mimbadi racülün alime ilmen feneşere ilmehu yub yemel kıyameti ümmete ve racülün cade binefsii fi sevili lah hatta yuktele enes radıyallahu anh'ten İbn Abdilber rivayet etmiş Badis şerifi Efendim peygamber Efendimiz buyuruyor ki Ela uchrüküm anil ecvet. Ben size en cömerti haber vereceğim. Dikkat edin, pür dikkat, beni dinleyin, bütün dikkatinizi toplayın, iyice dinleyin ki ben size en cömerti haber vereceğim. Buyurduktan sonra, uyardıktan sonra dinleyicilerin dikkatlerini toplamalarını ikaz olarak söyledikten sonra buyuruyor ki, ecvet Allah, en cömert Allah'tır el ecvet Allah. En cömert Allah'tır. 2. El ecvet Allah. En cömert Allah'tır. Evet. Allah Teala azetleri ekberdir, en büyüktür, azamdır, en uludur. Efendim ekrendir, en kerem sahibidir. Ecvet'tir. Efendim en cûdu saha sahibidir. Her şeyi en büyüktür hem de hiçbir şeyle mukayese edilecek gibi. Lütfundan, cûdü kereminden efendim Herkese rızıklar ihsan ediyor. Nice nice nimetlerle insanları perverde ediyor. Ve ene ecvetü veled Adem. Ben de Cenab-ı Hakk'ın peygamberi, habibi olarak efendim beni Adem'in yani insan cinsinin Adem oğullarının en cevheriyim. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hayatında bunun sayısız misallerini göstermiştir kitaplara girmiştir gözleri böyle açık bırakacak ağızları hayretten açık bırakacak bollukta çoklukta verirdi efendim yanına dağlar kadar efendim mal mülk para gelse onu hemen akşama bırakmadan dağıtırdı akşam gelirse sabaha çıkmadan dağıtırdı verdiğini öyle bir doyururdu ki efendim bir kişiye bir sürü verirdi o kadar bol bol verildi Peygamber Efendimiz e, ve ene cvedü veli Adem beni Adem beni ademin verledip e, Adem Adem Aleyhisselam'ın evlatlarının Efendim veletül diye de okunursa o zaman çocuklar manasına gelir daha iyi e, ecvedi vüldi Adem Adem aleyhisselam'ın çocuklarının en cemerti Evet eğer Efendimiz maddeten, manen, ilmen, irfanen her yönden en cömert idi. Şimdi bunlar tabii Allah'ın en cömert olduğu biliyoruz. Yani tabii dediğim bizim bildiğimiz bilgiler yeni bir şey değil. Ama bundan sonrasını iyi dinleyin. Zece ve duhun mimbadi. Müslümanların benden sonra en cömerti. En cömerti kimdir? Racülün alime ilmen penesere ilmehu. Bir adam ki ilimi bildi, efendim ve ilmi o bildiği ilmi neşretti, yaydı, öğretti. Evet. Demek ki ilmi bilip de insanlara ilmi öğreten bir Müslüman alim kişi, alim ve muallim kişi biliyor, bildiğini de öğretiyor. O da insanların en cömertidir. Çünkü yani para verse. Op, aldığı parayla insan gider çarşıdan pazardan bir şeyler alır ama alemin verdiği ilimle kazandığı manevi faydalar hatta maddi ve dünyevi faydaların yanında hop alacağı, yiyecek, giyecek efendim eşya, meta çok cüz kalır Çünkü insan bazen bir alimden bir söz duyar, hayatı değişir. Görüşü değişir. Efendim yönü değişir, cennete doğru Efendim yönünü değiştirir, cennetlik olur. Bir sözden, bir alemin bir mübarek sözünden, bir mübareğin irşadından. Demek ki en cömert onlardır. Manevi bakımdan hazineler veriyorlar insanlara. Evet. evet. Yuvası yevmel kıyameti ümmeten vahdehu. Tek başına bir ümmet olarak haşr olur bir alim. Yani ümmet kalabalık demek. Efendim böyle bir şeyin sevk edicinin etrafında toplanmış ona bağlı insanlar topluluğu demek. Ümmet tek başına bir ümmet şerefini kazanır. Yani topluluğa bedel olmuş oluyor. Yığınla insana bedel olmuş oluyor. Bu Resulullah'tan sonra en cömert insandır. Bu halde muhterem kardeşlerim lütfen Ramazan Mektebi alisinde Öğrendiğiniz güzel bilgileri Etrafınıza yayınız Bu efendim e, Lütfu bu cömertliği Gösteriniz Ramazanda neler öğrendiyseniz Çoluk çocuğunuza öğretin Komşunuza öğretin Arkadaşlarınıza öğretin etrafa öğretin İslam yayılsın Ben dünyayı gezen bir kardeşiniz olarak görüyorum Başka dinlerin mensupları Yanlış inançlarına rağmen Çok ustaca çalışıyorlar Efendim, çok milletleri kendi tarafına çekiyorlar Efendim ilerleme kaydediyorlar. Hak dinin mensubu olan Müslümanlar kendi ülkelerinde kan kaybediyor. Efendim kendi çocuklarını iyi yetiştiremiyor sahip çıkamıyor. Hatta kendilerine sahip olamıyorlar. Onun için ilmi öğrenmek ve neşretmek, öğretmek, yaymak, benimsetmek. Bu devirde çok büyük önem kazanmış bulunuyor. Lütfen Ramazan'da öğrendiklerinizi öğretmeye başlayarak efendim siz de İslam'ın tanıtılması, öğretilmesi efendim gayreti içindeki e, hissenizi alın, yerinizi alın, çalışmaları yapın. Ve racülün cadebi nefsihi fil sevilillah hatta yükselir. Bir de en cömert insan kimdir? halinden sonra söylüyor ama Peygamber Efendimiz. En cömert bir insan diğer bir insanda kimdir? hayatını feda ediyor hayatını bahşediyor Allah yoluna efendim harcıyor efendim Allah yolunda savaşıyor şehit oluncaya kadar şehit oluncaya kadar sonunda şehit oluncaya kadar nihayet şehit oluyor yani hayatını veriyor e bu da tabi insanın hayattan kıymetli nesi var Hayat, hayatını veriyor daha nesini versin Hayatını veriyor elbette bu da çok cümelt ama dikkat ederseniz hayatı vermekte, savaşmakta ya kendisi feda oluyor ya da karşı tarafta insanlar e, hayatlarından oluyorlar. Yani savaş istinilen bir şey değil. Olduğu zaman iki taraftan da zayiat veriliyor. Ama alemin yaptığında, alemin çalışmasında ölen yok. Kaybedilenlerin kazanılması var. Kaybedilecek olanların, belki öldürülecek olanların kazanılması var belki başının kesilmesi gerekenlerin kazanılması var. Onun için ilim çok önemli ve Peygamber Efendimiz'in bir hadis şerifini burada mutlaka yeri gelmişken bir daha hatırlayalım. El ilmu hayatül İslam. Evet. Yani ilim İslam'ın canıdır, hayatıdır. İlim varsa İslam vardır demek ama demek ki ilim aynı zamanda insanlığın da hayatıdır. İnsaniyetin de hayatıdır. Yani İslam'ın da hayatıdır. İnsan da hayatıdır ilim. Çünkü ilim öğrendiği zaman bir insan kurtuluyor maddeden de, manen de, dünyada da, ahirette de kurtuluyor. Demek ki hayatı kurtuluyor. Etki türlü efendim hayatı sönecekti. Hem bu dünyada sönecekti. Hem de kafir olarak öldüğü zaman ahirette sönecekti. Onun için efendim e, ilmi alemin efendim derecesini öne almış Peygamber Efendimiz. Hakikaten de dinimizin emri bildirmesi böyledir. Alemin derecesi daha üstündür. Alem cennetin kapısında durur, istediğine şefaat et denir, Kendisine şefaat eder. Yani şehitten dahi daha üstündür. Alemin mürekkebi şehidin kanıyla tartılır ve daha üstün gelir. O bakımdan Çocuk çocuğunuzdan en akıllı olanını İslami ilimlere sevk edin. Allah rızası için maddi fayda beklemeden, vicdanının sesinden başka bir baskıya kulak asmadan Kur'an'ı öğretin, Kur'an'ı öğretsin insanlara, sünnet-i seniyyeyi, dinin ahkamını öğretin, o çocuğunuz öğretsin, size de sevaplar gelsin, ilim öğretin. Tabi zamanı gelince de bazen ilim de artık yetmez ülkenin korunması lazım Müslümanların korunması lazım savaşmak gerekebilir, düşman saldırır o zaman da e, nihayet şehit oluncaya kadar bir kimsenin çarpışıp çarpışıp evet kurtuluş ihtimali yok e, şey yapıyor ama işte efendim e, allah Allahu Teala Hazretleri de ona en büyük sevapları veriyor o cömertlik de çok güzel evet aziz ve muhterem kardeşlerim demek ki ee, şeyde Ramazan Mektebi Adisi'nde öğrendiklerimizi Ramazan'dan sonra e, tatbik edeceğiz. Başka e, söylememiz gereken neler var? Sabrı öğrendik Ramazan'da. Sabır denilen şeyi öğrendik. Sabrı Allah çok seviyor. Peygamber Efendimiz çok tavsiye eyledi. Ve Allahu inna laha Allah hiç şüphe yok ki sabredenlerin yanındadır. Onları seviyor, onunla beraberdir. Kendimizi dizginlemeyi öğrendik. Arzularımızı dizginlemeyi öğrendik. Tutmayı öğrendik. İrademizi kuvvetlendirdik. Bu sabırdan çok sevaplar kazanır insan. Sabredin, sabredin, sabredin. Sevapları kazanır. Efendim, sonra Ramazanda Kur'an-ı Kerim'i aşk ile, şevkle camilerde efendim okuduk. Mukabelelerde dinledik. Kendimiz evimizde hatimler sürdük. Efendim Ramazan'dan sonra da o sevgili kitabımıza, Kur'an-ı Kerim'imize bağlılığımızı gevşetmeyelim. Sevgimiz efendim gevşemesin. Var gücümüzle Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye, öğrenmeye, çocuk çocuğumuza öğretmeye gayret edelim. Şimdi benim elimde imkan olsa ben şu sırada tek söz sahibi insan olsam, Müslümanların hepsine ilk önce Kur'an-ı Kerim'i öğretirim. Kur'an-ı Kerim'i ezberletirim, Kur'an-ı Kerim'i öğretirim, Kur'an-ı Kerim'i öğrettikten sonra da, öteki ilimleri öğretirken, öteki ilimlerin eğrisinin doğrusunu, o Kur'an bilgisiyle öğrenen kişi bilir. Ve en sağlam yerden ana fikirleri almış olduğu için, ana, ana yeri, efendim, kaynağı bulmuş olduğu için o zaman e, şey e, çok başarılı olur. Yani insanların böyle bir taraftan kendisini Müslüman sanıp da bir taraftan da İslam'a çok aykırı işler yapması tersten başlamalarından oluyor. Kur'an-ı Kerim'den başlasalar. Kur'an-ı Kerim bak bu Allah'ın kelamıdır. muhammed Mustafa'sına, Habibi Edib'ine bunu ile indirmiş. Kur'an-ı Kerim budur. Bunları emrediyor. Bunu iyi ezberle evladım derse ona göre yetiştirirse çocuğa hayatında senin amacın Kur'an-ı Kerim'i öğrenip öğrendiğini Kur'an'a göre hayatını sürmektir, geçirmektir diye öğretirse ona göre yürürken karşılaştığı her olayda Kur'an terazisinde olayı tartar, ölçer, doğruyu elden ayırır. Kur'an-ı Kerim'in nuruyla, efendim, kılavuzluğuyla doğru yolu bırakmaz, yanlış yollara kaymaz. Doğru yolda yürür. Kur'an-ı Kerim kıraatini de, hatmini de, tefsirini de, öğrenilmesini de çok daha ciddi bir şekilde Ramazan'dan sonra devam ettirmenizi tavsiye ederim. Geceliğin teheccüd namazlarına sahura kalktığınız gibi yemek yemek için, bu sefer de manevi ziyafet sofralarında efendim kalkıp o manevi ikramları almak için gece vakti tecrüde lütfen kılmanızı tavsiye ederim çünkü rek atani minelleyli hayrul minet dünya ve mafia efendim geceliğin ilk kılınan iki reket bir namaz yani farz değil bu da yasadan sonra e, vidirler sonra sabah namazından önce arada kılınan iki reket namaz dünyadan da dünyanın içindeki her şeye sahip olmaktan da hayırlıdır o sevabı da kaçırmayın ve bir hadis şerif daha söyleyerek efendim okuyarak onu e, bitirmek istiyorum e, sohbetimi. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin en çok en çok sevdiği şey e, hadis şerifte geçiyor ki e, onun metnini de okuyalım Peygamber efendimizin e, şeyi e, nakletmiş olayım size. Arzusunuz, zevkini, isteğini, işaretini size bildirmiş olayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Ayşe-i validemiz naklediyor ki Buhari'de ve İbn-i Mace'de var Kâne ahabbud dini ileyhi ma dâveme aleyhi sahibuhu Peygamber Efendimiz'in nazarında onun peygamberane isabetli görüşüne göre en sevimli dindarlık dini en güzel dindarlık ma daveme aleyhi sahibihu efendim yaptığı ibadete o ibadeti yapan kimsenin devamlı devam ettiği e, dindarlıktır. Yani bir insan dindarlığına göre yapmış olduğu ibadetini efendim Devam ettiriyorsa, bırakmıyorsa, kesmiyorsa, muvakkat bir zaman yapıp sonra bırakmıyorsa, daima yaptığı güzel ibadeti devam ettiriyorsa, işte Peygamber Efendimiz o kimsenin dindarlığını seviyormuş. şeyden, Bu Ayşe Sıddık'a validemizin rivayetinden anlaşılan bu. O halde Ramazan'daki halinizi, güzel halinizi, Ramazandan sonra da Aynen Efendim daha güzel bir şekilde Devam ettirin Ve e, Ramazandaki o meleklik İnşallah e, Safiyet e, Aynen devam etsin Ve artsın eksilmesin Daha ziyade olsun Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kazanmayı Allah-u Teala Hazretleri cümlenize nasip eylesin hem dünyada sevdiği kul olarak yaşayan, hem de ahirette vardığınız zaman en büyük mükafatlara erin. Rabbimiz cümlenizi, cümlemizi cümlemizi cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Sevdiği razı olduğu kullarından eylesin. Rıdvanı eklerine vasıl eylesin. Selamına erenlerden rıdvanı eklerine erenlerden eylesin. Cemalini görenlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Selamünaleyküm. Selamatullah versin.